95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İçşahim. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Yasemin Altınordu'ya teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün Açık Yeşil'de yeni çıkan iklim krizi ile bağlantılı yeni çıkan önemli bir iki kitap, rapor ve makale üzerinden aslında biraz çözümler üzerine ve işin nasıl kötüye gittiği üzerine tabii doğal olarak konuşarak başlayalım dedik. İlki önemli bir akademisyen ve yazar Amerikalı Profesör Mark Jacobson'ın yeni çıkmakta olan, çıkmadı henüz piyasaya ama yeni kitabı üzerine No Miracles Needed, yani mücizeye gerek yok başlıklı kitabı üzerine Damien Carrington'ın Guardian'da kendisiyle yaptığı bir Röportajın haberi üzerinden biraz konuşalım. Çünkü bu kitap aslında Mark Jacobs'ın önemli bir isim. İşte Stanford Üniversitesi'nde çevre mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Özellikle de %100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olduğuna dair bir önceki kitabı, ünlü bir kitabı vardı. Amerika'daki yeşil yeni düzen Green New Deal tartışmalarının arkasındaki bilimsel dayanak olarak biliniyor Mark Jacobs'ın aslında. Şimdi onun yeni kitabı çok daha aslında tartışma yaratacak bir kitap olduğu anlaşılıyor. Çünkü söylediği şey şimdi konuşacağız. Hiç ilginç gelmeyebilir açık yeşil dinleyicilerinin bazılarına ama aslında dünyanın tamamında yapılanın tam tersini söylüyor Marc Jacobs'ın Bu açıdan önemli bir kitap bu. Çünkü ne diyor? Diyor ki şu anki iklim... E, krizini çözmek için elimizde bulunan enerji dönüşümünü e, sağlamak için mevcut e, çözümler tek başlarına iklim krizini çözmek için yeterlidir diyor e, şimdi bu niye ilginç çünkü aslında bütün tartışma işte Paris e, anlaşmasından bu yana koplarda olsun e, bizim Türkiye'de yapılan iklim şuurasına kadar bütün tartışmaları domine eden baskın görüş Yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği, işte hatta cutting edge işte teknolojiler, breakthrough teknolojiler falan diye böyle isimler verilen büyük toplantılar yapılıyor. Bu büyük yeni top, teknolojilere büyük yatırımlar yapılması gerektiği, büyük erge çalışmaları yapılması gerektiği, ancak bunlarla şeyin iklim krizini çözebileceği mevcut teknolojilerin ise yetersiz olduğu. E, yavaş olduğu vesaire. Böyle bir algı var. Bu algı Türkiye'deki e, tartışmayı tamamen e, kaplamış durumda. İklim e, şuurasının sonuçlarını okursanız tamamı olmayan e, teknolojilerden oluşan çözümlerden e, ibarettir. İşte bunların arasında karbon e, capture and storage denen bu yakalama ve gömme teknolojileri, e, yeni e, küçük modüler nükleer reaktörler, füzyonlar, e, işte ne bileyim bir sürü saçma sapan negatif emisyon teknolojileri falan da dahil olmak üzere sürekli bir mucize arama. Şeyi. Bir hatta güneşi karartma bile çıktı. Daha uygulamaya bile başladı da Meksika yeni Kaçak yasaktı. olarak hem de. Korsan olarak yani. Korsan, korsan, olarak korsan o, Ondan da biraz bahsederiz. Yani Meksika'da korsan güneş karartma müdahale <gülüyor> falan yapıyor ki o da para kazanmak içinmiş tabii. Yani arkasında onun şey satıyorlar e, karbon kredisi satmayı hesaplıyorlarmış orada. Falan. Neyse e, burada Bill Gates'in de aslında sürekli, o da yeni kitap yazdı malum, Bill Gates de sürekli buraya e, zorluyor. Yani sürekli yeni teknolojilerin geliştirilmesi mucize teknolojilere ihtiyacımız var. Paraları oraya akıtalım. E, fakat diyor ki e, Bill Jacobs'ın Bizim yeni teknolojilere ihtiyacımız yok. Bizim şu anda mevcut olan rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik ve elektrikli otomobillerden oluşan teknolojiler ve işte bataryalar, piller, ısı pompaları, ısı şey için evsel ısıtma için falan ve enerji verimliliği teknolojileri ihtiyacımız olan teknolojilerin yüzde 95'ini oluşturuyor. Geri kalan 5 sadece uzun mesafeli uçuşlar ve gemicilik için yani denizcilik için e, gerekiyor. Bunlar için de hidrojen e, yeşil hidrojenli yakıt hücrelerinin biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. E, ve diyor ki e, Jacobs'ın sadece elektriğin %100 yenilenebilir olmasından değil enerji sisteminin tamamının %100 yenilenebilir olmasından bahsedebiliriz. Bugünkü teknolojilerle ki bugün enerji sisteminin %80'e yakını %78 falan galiba şu anda tamamen fosil yakıtlara Dayalı durumda. Ee, aynı zamanda diyor sadece %100 yenilebilir enerji mümkün olmakla kalmıyor. Aynı zamanda düşük enerji faturaları, daha düşük para ödeyeceğiz enerjiye bundan sonra. Bu da e, mümkün hale geliyor. Bunun birinci nedeni diyor elektrikli araçlar, elektrikli ısıtma ve e, sanayi prosesleri fosil yakıtlı olanlardan çok daha... E, verimli, çok daha etkili, daha fazla, daha az enerji e, kullanıyor. Çünkü daha az atık ısı e, oluşturuyor diyor. Aynı zamanda diyor bu çok çarpıcı bence. Fosil yakıtı e, hayatımızdan çıkardığımız zaman mevcut e, emisyonlar, daha doğrusu mevcut enerji kullanımının %11'i sadece fosil yakıt çıkartmak için harcanıyor zaten. Yani bir %11 oradan kazancımız oluyor. Böylece 19, şey, 2035'ten 2050'ye kadar %56 civarında daha az işte bütün bu önlemler alınarak daha az enerji harcayacağız. Zaten aslında hiç konuşulmayan enerji tasarrufu ya da enerjiyi daha az tüketmek işin anahtarı Jacobson'a göre. Aynı zamanda bu herhalde Amerika için verilmiş bir rakam ama bütün dünya için geçerli olabilir. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanıldığında Enerji fiyatları yüzde 63 ucuzlayacak diyor. Bu aynı zamanda hani en enflasyon için, en ekonomi için daha iyi. Ama diyor diyorlar ki diyor birçok işte teknoloji geliştirmemiz lazım önümüzdeki yıllarda. Daha doğrusu her tek hepsini aynı anda yapalım. Yani rüzgar, güneş de yapalım, mevcut teknolojide de yapalım. Ama geliştirilmemiş olanlara da para yatırmaya çalışalım. Ama bütün bunlar için. Hiç zamanımız yok çünkü işte bütün bunların hepsini birden aynı anda yapmak için en az 10 yıllık bir çalışma ihtiyacımız var ama 10 yılımız e, yok Yok diyor. zaman sonu çok önemli bu söylediğin yani şöyle bir ilavede bulunayım izninle yani %100 temiz yenilenebilir enerji ve depolama her şey için adlı kitabındaki 2000 e, <gülüyor> 2 sene önce. Yayınlandı. 2020'de yayınlanmıştı. 2020'de yayınlanmıştı. İşte Cambridge Üniversitesi tarafından. Yinevi tarafından. Onun hakkında, o kitap hakkındaki bir değerlendirme. Bunu ispatlıyor rakamlarla falan çünkü. Bütün kendisi, Mark Jacobson ve arkadaşları Stanford Üniversitesi'nde. Şöyle bir değerlendirme vardı kitapla ilgili. Mark Jacobson önümüzdeki ilerleyeceğimiz politikayı aydınlatan parlak bir ışık getiriyor ve büyük bir emek sarf ederek ayrıntılarını vererek hem sayıları hem de verileri toplayarak e, enerji altyapımızı nasıl karbonsuzlaştıracağımızı iklim için hangi eylemleri alabileceğimizi hangi e harekete geçebileceğimizi daha temiz bir çevreyi nasıl yaratacağımızı ve e, sağlıklı yeşil bir ekonomiyi sürdürülebileceğimizi büyük bir şeyle ayrıntısıyla ortaya koyuyor ve öylesine bir şeydeyiz halbuki diyor yazan e, doom and gloom yani e, felaket tellallığı içinde iklim krizini e, iklim faciasını nasıl önleriz üzerine bir sürü yok canım zaman geçti artık yapılacak bir şey yok falan denirken işte bu kitabı okuyun parçası o eyleme geçin harekete geçin ve sağlıklı yaşanabilir bir gezegenin gezegen için mücadelenin parçası olun diye bir değerlendirme vardı kitaba kim yazmış Michael Mann yani evet. Penn State Üniversitesi'nin evet. dünyanın da en büyük iklim bilimcilerinden biri bu işin en çok kahrını çekenlerden biri, sayısız saldırıya uğrayan ama direnen birisi. Evet, zaten Jacobson diyor ki bunun yani bunu aslında tüm hareketinin çoğu aslında biliyor. Zaten yıllardır bu yeşil yeni düzen savunması bunun üzerine kurulu. Ama bunun önündeki bir numaralı engel yine de insanların büyük bir çoğunluğunun bunun mümkün olduğuna inanmaması ya da daha doğrusu bunun mümkün olduğunu bilmemesi ya yani bunun mümkün olduğunu göstermemiz gerekiyor diyor ki mesela ben de e, kendi son 10 yıldır işte daha çok e, hem bakanlıklarla hem işte çeşitli e, gruplarla vesaire sürekli e, toplantılara katılıyorum ediyorum. E, benim izlenimim de bu. Yani Türkiye'de de e, insanlar bir enerjiye hiçbir şekilde inanmıyorlar. Yani hala o eski e, bir şey yakmadan enerji üretilemez e, mantığı böyle İçimize işlemiş durumda. Zaten e, Jacobson da onu soruyor, onu söylüyor. Bir şeyleri yakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Her şeyden önce diyor. E, bu en büyük e, bariyerlerden bir tanesi. Tabii ikinci büyük bariyer de e, lobi grupları. Yani mevcut sistemi, fosil yakıt sistemini devam ettirmekten e, çıkarı olan sadece fosil yakıt şirketleri de değil aslında. Mevcut sistemi sürdüren herkes. Yani otomotivler kutunda... Bankalara kadar. Herkes bunun Onlara içerisinde. Onlara kredi veren ve devam eden çaktırmadan bütün destekliyorlar bankalar falan. Evet. Ve diyor ki bugün. %100 bir enerji sistemine geçmenin anahtarı da şu yani 2030'a kadar %50 emisyonları azaltmak için. 2030'a kadar bizim bir enerjinin payını %80'e çıkarmamız. 2050'ye kadar da %100'e hatta idealinde 2040'a kadar 2035-40'a kadar %100'e çıkarmamız lazım ki bu da Mümkün diyor. Şimdi burada özellikle e, işte yeni enerjinin kesintili karakterinden kaynaklanan e, sorunlardan bahsedilmiş. İşte e, esneklik e, denilen şey yani e, sürekli bu baz yük santralı denen kömür, e, nükleer gibi şeylerin çalışmadığı durumda e, ne olacak? Bunu çözmek aslında özellikle diyor e, sistemde büyük barajlar varsa mesela Türkiye'de olduğu gibi bunu çözmek nispeten kolay. Ama aynı zamanda e, enerji depolama teknolojileri özellikle de bataryalara dayalı bir şey ya da işte e, pompajlı hidro santralleri ve değişik birkaç metot daha var. Bunların aslında sandık sanıldığı kadar pahalı ve sorun yaratan e, bir şey olmadığı olmadığını söylüyor. Burada bence çok e, enteresan bir tartışma daha var. Biliyorsunuz çevre hareketi içerisinde de çok yaygındır bu. Ee, sürekli işte e, fosil yakıtlardan kurtulmak için gerekli teknolojilerden bir tanesinin işte bataryalar olduğu söylendiğinde ya da e, fotovoltaik paneller olduğu söylendiğinde bunlar için çıkartılacak madenlerin yaratacağı çevre sorunlarından bahsediliyor. Fakat diyor ki şu anda bu e, madenlerin toplam madencilikteki payı yüzde bir. Çünkü toplam madencilikteki en büyük payı fosil yakıtlar e, alıyor. Şimdi biz şöyle hayal ediyoruz açıkçası sanki fosil yakıt işte petrol kuyuları, kömür madenleri, doğal gaz kuyuları, bütün o boru hatları, platformlar falan duracak. Biz onun yanına bir de e, evet. işte bu madenleri açacağız. Hayır onların hepsi ortadan kalkacak zaten. E, onun yerini alamayacak, alabilecek kadar fazla madenden bahsetmiyoruz. Çok daha az bu, bu tür madenlerin sayısı belki artacak. Tabii ki bunlar da sorun yaratacaktır ama önce fosil yakıt sorunu çözelim, sonra bunu zaten çözeriz. Ve aslında ben şöyle düşünüyorum bir yandan da, bütün bu enerji dönüşümünün yaratacağı yeni sorunları belki 2050'den sonra çözmemiz gerekebilir. Belki onları da değiştirmemiz gerekecek. Yeni çıkacak bazı daha iyi teknolojilerle ama önce şu fosil yakıtlardan bir kurtulalım. Çünkü bu yeni teknoloji arayışları, mucize arayışları aslında sadece başta karbon yakalama meselesi olmak üzere tamamen fosil yakıtların e, sürmesini, fosil yakıt sektörünü kurtarmayı sağlıyor. İşte yazıda da e, buna benzer e, mavi hidrojen meselesini de ele almış. Mesela mavi hidrojen çok artıyor bütün dünyada. Mavi hidrojen doğalgazdan e, hidrojen elde etmek demek. E, ama doğalgazdan hidrojeni e, üretirken e, çıkan karbondioksiti karbon yakalama ve gömme teknolojileriyle tutuyorsunuz. Fakat mesela geçenlerde bir yerde izledim. Bu mavi hidrojenle tutulduğunu varsayıyoruz şimdi biz tanıma göre. Fakat %50'si pahadanca tutulabiliyormuş. Yani bu kadar pahalı bir sistem olmasına rağmen karbonun yarısı yine atmosfere gidiyor. Dolayısıyla bu, bu yeni teknolojiler, yeni nükleer santraller falan filan tamamen yalandan ibaret aslında. Evet çok evet, bir, bir yalan evet. ve çok önemli. Ben de bir şey daha ilave edeyim. <gülüyor> yani Rebecca Solnit gibi bu konular üzerinde çok uzun etraflı yazıları da olan <gülüyor> aktivist ve yazarların defalarca söylediği gibi hatta Greta Thunberg'in de çeşitli vesilelerle söylediği gibi aslında ortada daha mevcut olmayan teknolojilere bel bağlamak gibi de Dünya çapında bir sahtekarlık ve saçmalık var. Yani karbon yakalama ve gömme daha henüz uygulanabilir bir şey değil ki. Ama ona dayanarak indiriliyor. Mesela. Ama uygulanabilir hale getirmek için harcanan paralar büyük ihtimalle evet. de bir işe yaramayacak o çalışmalar. As asıl yapılması gerekenlerin önünü kesiyor. Çünkü e sonuçta belli bir bütçe bu işlere harcanabilir ve o bütçe zaten büyük bir kısmı fosil yakıt şirketlerine gidiyor enerji dönüşümüne gitmesi gereken kısmının önemli bir bölümü de bu tür bir işe yaramayacak çözümleri araştırmaya gidiyor aslında. Marc Jacobson'ın şeyi de bu. Mesela bir başka yazıya buradan hızlıca attayım. Carbon Brief'te yayınlanan yeni bir çalışmanın sonuçları mesela hidrojen konusunda yeşil hidrojen konusundaki bu telaşın da biraz problemli olduğunu söylüyor. Çünkü yeşil hidrojen sonuçta gerekecek yani yeşil hidrojen özellikle sanayide fosil yakıtların yerini doldurmanın güç olduğu yerlerde gemi, çelik, çimento gibi bazı yerlerde ve bir ölçüye kadar da belki ulaşımda işte gemicilikte vesairede kullanılmak zorunda belki ileride uçaklarda ama yeşil hidrojeni her yere yaymaya dair bir telaş var şu anda yani bu çünkü buradan da para kazanma yoluna gidecekler bütün e, mesela ulaşım sisteminde yeşil hidrojene ya da ısınmayı da yeşil hidrojene bağlama yönelik telaş var ama diyor ki bu çalışma şu andaki elektroliz, e, elektrolizör kapasitesine bakıldığı zaman e, sadece Uluslararası Enerji Ajansı'nın söylediği 2050'de e, gerekli yeşil hidrojen potansiyeline ulaşmak için mevcut kapasitenin 6000 katına çıkması gerekiyor. Yani şu anda sadece 600 megawattlık bir elektrolizör kapasitesi varmış yeşil hidrojen üreten dünyada ama bunun e, toplamının e, bir dakika vardı 3670 gigawata çıkması gerekiyor ki bu da mevcudun 6000 katı demek yani bu hani e, yenilenebilir enerjideki kapasite büyümesiyle karşılaştırırsak diyor yenilenebilir enerji kapasitesinin sadece 10 katına çıkması gerekiyor yani bu, bu da e, bu bile büyük bir şey ama biz 6000 katına çıkaracağız Yeşil hidrojeni. Dolayısıyla yeşil hidrojen de aslında birazcık e, tamamen hani şey yapmaya gerek yok ama e, hani CCS gibi değil ama yine de e, bu kadar e, ön plana geçmemesi gereken. Öncelikle elektriğin yüzde yüzine bir hale getirilmesi için ya da işte ulaşım sisteminin elektrikli hale getirilmesi için çalışmamız e, gerekiyor. Bir başka yazı yine karbon Brief'te yine yeni çıkan bir raporda. E, karbon yakalama teknolojilerinin ne durumda olduğuna bakmışlar. Çünkü bu da çok konuşuluyor ya yani işte özellikle net sıfır meselesinde e, atmosferden karbona emecek bir takım teknolojiler olduğu varsayılıyor. Bunların e, toplamının şu anda ne durumda olduğunu ve hangi teknolojiler olduğuna bakmışlar. Çok ilginç e, çünkü diyorlar ki aslında şu rakam çok yüksek. Her yıl 2 milyar ton karbondioksit bu teknolojilerle atmosferden alınıyormuş. 2 milyar ton. Hiç fena değil yani işte karbondioksit e, emisyonlarının 40 milyar ton civarında olduğunu düşünürseniz. Ama diyor bu 2 milyar ton e, alan işte atmosferden emen e, karbon emme teknolojilerinin %99,9'u orman. Yeni ormanlaştırma e, ya da e, ormansızlaşan alanların restorasyonundan ibaret. Yani o her yerde reklamı yapılan havadan direkt bir takım makinalarla karbondioksiti emme işte e, ya da e, biyo CCS'de biyo yakıt vesaire bunların oranı sadece 0.01 Yüz, pardon yüzde 0.01 bir %0, 0 ,1. 1, evet ve üstelik de bu şey, karbonsuzlaştırma telafi mi diyorlar offset için yapılan bu kredilerin de belirlen, yapı yatırılan paraların ve indirimlerin de aslında tam bir yalan olduğu ortaya çıktı. Geçen gün yeni bir araştırmada onu da evet. okuduk açık gaz evet. yüzde evet. %90 oranında falan böyle bir şey olmuyormuş yani. Bir de işi offset'e çevirdiğiniz zaman tamamen bir yalana dönüşüyor. Tabii evet ki. tam o da, o da doğru. Ve Brezilya'da da mesela şeyde, Amazonlar'da özellikle Bolsonaro döneminde Yanomami kabilesi tamamen bu altın ve diğer madencilik ve kereste faaliyetleri için feci bir sonuca ulaşmışlar. Yanomami de 500'den fazla yerli çocuk cıva nedeniyle kirlenmiş içme suyundan öldüğü ortaya çıkmış. Yeni bu da yani. Evet. Bir de böyle şeyleri var. Evet, bu çözüm çözüm faslına dair son e, şey Davos'taki bu Dünya Ekonomik Forumuna sunulan bir rapordaki çok kısa başlıklarını söyleyip geçeceğim. E, yani bu dönüşümün mümkün olmasını sağlayacak üç tane dönüm noktası olduğunu söylüyor başka bir rapor. Buna göre de e, aslında birincisi elektrikli araç satışlarının belli bir noktaya gelmesi diyor. E, bu aşılırsa e, durdurulamaz hale gelecek bu dönüşüm. İkincisi Yeşil gübre üretimi bu enteresan bir konu. Yani bu amonyakla ilgili e, yeşil gübre üretiminde bir dönüm noktasına gelinmesi gerekiyor. E, üçüncüsü de e, bitkisel alternatifler yani özellikle işte bitkiden yapılan Gıda. et benzeri evet. e, işte ne deniyor ona bilmiyorum. Plant based meat mi diyorlar. Evet yani, öyle bir şey. E, bitkisel kaynaklardan yapılan et benzeri gıdaların belli bir... E, aşamaya gelmesi, belli bir yüzdeye gelmesi halinde çok önemli bir aşamanın özellikle işte metan emisyonları açısından aşılacağını e, ve tabii e, toprak kullanımından kaynaklanan diğer e, sera gazları açısından da aşılacağını bunun için örneğin e, okullar, e, hükümet e, kuruluşları, hastaneler gibi yerlerin bu tür gıdaları almaya başlamasının evet. bir önemli bir destek olacağı falan söyleniyor. Bu, bu da, konuda da şey yani George Monbiot son derece önemli bir şey söylüyor. Bu Beni bile aştı. Bu, bu kadar zamandır bunları yazıyorum, destekliyorum. Son yapılan deneyler şa atlatıldığını gösteriyor bu konuda diyor. Yani bu suni et üretiminde suni, plastikten yani şeyden kurtulmanın yolu bu. Plastiklerden de her şeyden de kurt kurtulmanın yolu deniyor. Evet. İlginç. Peki e, iki üç de aslında bu sefer biraz tatsız haberleri sona bırakmış olacağız ama 2-3 haber daha kaldı ama ondan önce David Crosby'ye e, günaydın diyelim. E, yani dünya rock müziğinin, folk müziğin en önemli isimlerinden biriydi. 81 yaşında geçen hafta aramızdan ayrıldı. Crosby's Tizneş ve tabii Crosby's Tizneş'en yang gruplarından ve solo çalışmalarından tanıyoruz. David Crosby'nin 1970'deki Crosby's Tizneş'en yangın Deja Vu albümündeki bir şarkısını çalalım. Bu David Crosby'nin bestesi ve onun sesinden de dinleyeceğiz. Bunu da özellikle seçtim çünkü David Crosby son günlerine kadar o 60'ların simgesi olan saçlarını, uzun saçlarını hiç kesmemişti. Bu şarkıda neredeyse kesecektim diyor. Almost cut my hair. David Crosby'nin sesinden dinledik. Geçen haftalarımızdan ayrıldı. Almost cut my hair. David Crosby'e bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim 86 yaşındaydı galiba değil mi? Yok 81. Ha 81. 81, 81. 81 yaşındaydı. Evet. evet son haber. Çok ilginç bir haber. Aslında çok da yeni değil ama ben yeni gördüm. Geçen sene Ocak ayında belki hatırlarsınız okyanusun ortasında bir volkan patlamıştı. Tonga adasında. Tonga. Ha, Tonga adasındaki çok da ilginç bir ismi var, Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volkanı. Bu volkanın patlaması normalde biliyorsunuz volkanlar patladığı zaman atmosferi çok sayıda, çok miktarda küçürtü oksit, kışkırttığı için püskürttiği için e, küresel sıcaklıkları düşürür. Daha önce Pinatubo'da olduğu gibi 1991'de. Fakat bu seferkinde denizin ortasında, okyanusun ortasında patladığı için. E, kükürt dioksitten çok su püskürtmüş atmosfere e, ve su buharı biliyorsunuz e, sere gazı. E, fakat tabi tuhaf e, geliyor insana. Hani su buharının atmosferdeki kalma süresi çok düşüktür. Yani atmosfere su buharını püskürtse de e, bir iki hafta sonra o bir şekilde e, yeryüzüne iner. Ama o kadar yukarı püskürtmüş ki bu su buharının 146 milyon ton suyu. Stratosferin ortalarına kadar gitmiş. Yani yaklaşık 20 kilometre yükseğe kadar gitmiş. Ve stratosferdeki su buharı miktarını %10-15 civarında arttırmış. Şimdi bu durum diyorlar önümüzdeki yıllarda ve bunun e, bu su buharının stratosferden temizlenmesi birkaç sene alacakmış. Önümüzdeki yıllarda 1,5 derece eşiğinin e, geçilmesini hızlandırabilir. Zaten e, küresel ısınma nedeniyle, insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle bir buçuk eşiğinin 2026 civarında aşılması bekleniyordu. Şimdi bunun bu volkan patlaması nedeniyle çok daha olası hale geldiğine dair çok detaylı bir araştırma var. Son derece ilginç doğrusu. Yani doğa da bir taraftan iyi yönde çalışmıyor. Yani biraz atmosferi soğutacak bir volkan patlayabilirdi. Tam tersine ısıtacak bazı da. <gülüyor> daha evet, da ısınmayı işte artıracak. Her şey birbirine değil. bağlı. Sistem evet. bir kere çökünce yani birbirine bağlı olarak çok ciddi sorunlar getiriyor. Bir, aynı çelişmeli durumda iklim krizinin çok ağır bir etkisi de iklim krizinin etkileriyle göç etmek zorunda olan insanların kaçamaz hale getirmesi iklim krizinin de. O kadar yoksullaşıyorlarmış ki gidecek yerleri yok. Bulundukları yerde yeni bir araştırma bu da Sabahleyin okuduk Potsdam Enstitüsü'de yapmış. Hmm. iklim etkileri araştırması Almanya'da. Yani çok acı bir sebebi var diyor araştırmayı yapanlardan yazanlardan biri. Hiçbir şey yok. Yoksul ülkelerde göç edecek şeyleri yok. İmkanları kalmıyor İmkanları aslında. İmkanları yok ve evet. oldukları yerde kalmak zorundalar. Çok evet, buna bir de tabii Batı ülkelerinin duvarları da buna etkiliyor evet. tabii ki trajik bir gerçeklik yani Evet bugün de büyük açık eşinin sonuna geldik ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın hoşça kalın. Hoşça kalın.